Desteği için açık radyo dinleyicisi gönül sevene teşekkür ederiz. Wabin'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ergüment Gürçay. Oh, yeah. Oh, yeah. Herkese merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Babil'den Sonra programında bu haftada canlı yayında birlikteyiz. Ben Ercüment Gürçay, ee, yayın masasında arkadaşım Selahattin Çolak, hepinize iyi bir hafta diliyoruz. Programı Roza Eskenazi'den dinlediğimiz bir İzmir şarkısıyla, çakıcı ile başladık. Rosa Eskenazi 1895'te İstanbul'da dünyaya geldi ve işte konuşmayı ve dinlemeyi de burada öğrendi. İstanbul'un yerel müziğini ve seslerini dinleyerek büyüdü. Ana dili olarak Türkçe'yi ve Ladino'yu kullandı. İşte İstanbul'un kozmopolit yapısı içinde gelmiş olmanın yaptığı seçimleri ve ileride vereceği kararları etkilediğini söylemek mümkün. Sonra Yunanistan'a gitti ve hayatının önemli bir bölümünü de orada yaşadı. Rebetiko ve geleneksel Küçük Asya Yunan Müziği'nin ünlü seslerinden birisi oldu. Eskenazi'nin kayıt ve sahne kariyeri 1920'lerin sonlarından 1970'lere kadar sürdü ve 2 Aralık 1980'de Atina'da hayata veda etti. Hayata veda edişinin 39. yıl dönümünde bugün programda Rosa Eskenazi'den sevdiğim şarkılara yer vermek istiyorum. 1992 yılından başlayarak 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Engelliler Günü olarak ilan edilmiş ve bugün dünyanın birçok yerinde çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bugün programda Engelsiz Düşler Derneği'nden Bora Akdemir ve Zafer Ulutaş program konuğum oldular. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. <gülüyor> Ee, bu özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim, istihdam başta olmak üzere işte adil bir yaşama erişim olanaklarını konuşacağız ama öncesinde derneğinizin e, kuruluş amacından söz edebilir misiniz? E, tabii ki. E, biz 2017 yılında derneğimizi kurduk ama bir öncesi de var bunun. Hı hı. E, derneği kuran e, kurucu ekibe baktığımız zaman özel eğitim gerektiren çocukların eğitiminde hmm. e, uzun süre eğitiminde rol almış. Bu alanda projeler geliştirmiş. Milli hmm. eğitimde ya da diğer STK'larda bu alanda tecrübe biriktirmiş bir ekipti. Hmm. E, ancak tabii bunu çalışılan kurumlarda yapmanın belli sınırlıkları var. Belli izinleri var. Ve her istediğimiz projeyi e, yapamadığımızı fark ettikçe bağımsız bir STK oluşturma. Hmm. Burada Projelerimizi büyütme, bizim gibi düşünen insanlarla bir araya gelme konusunda bir adım atmak istedik. Hı hı. Ve kurucularımıza baktığımız zaman ki üye profilimizden de bahsedebiliriz. Ee, eğitimciler, e, akademisyenler, Çok güzel. veliler, e, hı hı. engellerle çalışan diğer meslek grupları, hı hı. biraz uzmanların yer aldığı, biraz bu alandan etkilenenlerin yer aldığı bir dernek olarak yola çıktı Engelsiz Düşler Derneği. 2,5 yıllık bir e, İki buçuk yıl. zaman dilimi geçirdik. Bu süreçte de e, hem kendi kurumsal yapımızı biraz güçlendirmeye çalıştık hem de faaliyetlerimizi daha geniş bir alana yaymaya çalıştık. Hı hı. En çok da e, kaynaştırma gibi, istihdam gibi hı hı. özel gereksinli bireylerin diğer akranlarıyla ve toplumla bir araya geldiği noktada ortaya çıkan sorunlar için nasıl hı hı. çözümler geliştirebiliriz? Bu noktada proje üretmeye çalıştık. Hı hı. E, hala daha da yolun başında olduğumuzu düşünüyoruz. 2017'de kuruldu. Ee, peki, ee, peki ne tür projeler yapıyorsunuz? Ee, kısaca onlardan da söz eder misiniz? Tabii ki, şöyle projeler, e, bir geniş bir öğretmen eğitimi faaliyetimiz Hı. var. E, bu özel eğitim öğretmenleri olduğu gibi e, sınıf öğretmenleri ya da diğer branş öğretmenlerinde. Özel gereksinimli bireylerle nasıl iletişim kuracağını, eğitiminde nelere Hı -hı. dikkat etmesi gerektiğine, yani öğretmen yeterliklerini geliştirme üzerine e, 30'un üzerine eğitim ve seminerimiz oldu. Onun dışında ailelere yönelik e, hakları nedir, ne değildir? Hı -hı. E, hak temelli yaklaşımla e, çocukların Haklarını nasıl savunabilirler... ...bu noktada eğitimlerimiz oldu. Yani Ve, saha bilgisiyle... ...bilimsel... Aynen. Tam olarak böyle söyleyebiliriz. Yani... E, ...literatürden aldığımız bilgilerle... ...sahada yaşadığımız sorunlara... ...çözümler üretmeye çalıştık. Ve bu noktada pek çoğumuzun... ...çalışma alanı olan da istihdama yönelik... E, ...engellerin... ...bağımsız yaşaması için... ...üretken bireyler olması için... E, iş sağlarına nasıl aktı, e, dahil olabileceklerine yönelik projeler, işbirlikleri, paneller, seminerler e, geliştirdik şimdiye kadar. İstanbul merkezli mi dernek? İstanbul Merkeziyiz, evet. Hmm. Peki, şimdi bir şarkı daha dinleyelim isterseniz. Daha sonra devam edelim muhabbetine. νη σαρούφό Όλό σω πός μοσεί νεκτήμαμό θαν έχο πρίσα και ρουφά Κνεξμάνι οτα θόμμων με μελάνία μολνά θά μας κουρωτις Βασιλιάς, δικτάτορας, θέος και κοσμοκράτορας Φρέζα όταν πεις, ρε θα έφρανσεις Κι όλα πια στον κόσμο ρωθεί να πει τα δεις αδερφέ μου μέχρι η Ανάσταση. Θα μας του ρωτήσ, γίνεται εμπτής και κοσμοκράτορας Φρέζα όταν πεις, ρε τα Κι όλα πια στο κόσμο να Ρόζα μου για σέναν Çalışmalarımızda yerel yönetimlerin, işte ne bileyim, merkezi hükümetlerin ve siyasi partilerin desteğini alabiliyor musunuz? Ben hani şu dün şöyle bir baktım programlarına ama çok fazla bir şey yok yani. Evet, Yarlak evet. sözler. Evet evet maalesef bu konuda büyük bir eksiklik var. Eksiklik e, sadece son hükümet döneminde değil evveliyatından tabii, beri sürekli bir eksiklik tabii, var. Evet. Bu eksiklik... Her seçimde bir numune alınır. Evet, vekil, evet, evet. Tam göstermelik bir hamle <gülüyor> yapılıyor gibi geliyor bana. Ee, bizim bulunduğumuz bölge Ataşehir Bölgesi. Hı hı. Ee, orada faaliyet gösteriyor derneğimiz. Hı hı. Ee, biz bulunduğumuz bölgeden, e, bulunduğumuz yerel yönetimden fazlasıyla destek alıyoruz. Hı hı. Fakat bu da belli bir yerden sonra yine... E, Evet bu da belli bir yerden sonra yine bazı farklı kompleks süreçlere doğru gidebiliyor. Hı hı. İşte izin süreci uzayabiliyor. İşte bir seçim dönemi atlattık ki seçim uzun bir seçim dönemi oldu maalesef. Evet. Ee, onun dışında yani ilişkiye kurduğumuz, ilişki kurduğumuz kişiler bir sonraki seçim döneminde olmayabiliyor. Hı hı. Yani sürekliliği, bir şey sürekliliği, devamlılığı Sağlanıyor. sağlanamıyor maalesef. Ee, bakışa yani dikkatli bakmak gerekirse nüfusunun yüzde on engelli e, bireylerin oluşturduğu bir toplumdayız. Nüfusun yüzde çok, evet, çok büyük çok, bir rakam. Evet çok ciddi bir rakam. Ee, yani parti kursalar tek başlarına iktidar olabilecek bir gruptan bahsedebiliyoruz. Hmm. Ama bu grup da kendi içinde bütünlük sağlayamıyor. Ee, yerel yönetimlerde İstanbul merkezi benim gördüğüm hmm. e, bütün belediyeler bazı engelli birimleri kuruyor. Engelli birimleri mutlaka oluşturuyor. Ama bu da belli bir yere kadar sorunlara cevap verebiliyor. Çok derinlemesine çözümler üretemiyor. Keza genel merkezi yönetiminde bir ufak bir örneğini görüyoruz yerel yönetimlerde de. Mesela benim şu dikkatimi çekmişti. Ben abimin sağ bacağında bir işte ortopedik bir problem var. Bir altı ay kadar onunla uğraşıyorum ve ortopedi bölümü mesela beşinci katında hastanenin. Röntgen zeminde işte 6 kat aşağı iniyorsun çıkıyorsun. Erişebilirlik ee, büyük bir problem. Yani erişebilirlik dediğimiz zaman bir hizmetin sunulması tek başına yetmiyor. O hı. hizmeti alacağınız yere gidebilmeniz gerekiyor. E, ortopedik bir yetersizliğiniz varsa okula ulaşabilmeniz gerekiyor. Ulaşmanız da yetmiyor. Orada sadece sınıfa değil örneğin kullanılabilir lavabo tuvalet e, evet. ortamlarının da sağlanmış olması gerekiyor. Hı ancak bizde erişebilirlik büyük bir sorun kaldırımlardan tutalım şimdi yerel yönetimden de girdik şimdi yerel yönetimler belirli adımlar atıyor iyi olanları da var bunların içinde ama Hı -hı. E etkinliğinin bütününe baktığımız zaman kaldırımlardan tutalım ya da diğer hizmetlerin sunulması Hı -hı. yani vatandaşla temas eden Hı -hı. E noktada pek çok eksik olduğunu görüyoruz siyasi partilerde e dediğiniz gibi yani müthiş bir oy deposu evet. bu konu bir taraftan. Ee, samimi çabalar da var ama en temel şurada ben eksiklik görüyorum. Ee, engeller alanı aslında bir sosyal yardım konusu olarak ele alınıyor. Hı hı. Yani toplumsal bir dönüşüm ve toplumun bir parçası olarak görmek değil de bunlar bir kesim ve bu hı kesime hı. bir takım avantajlar sağlarsak bize her bunun ki. dönüşü olur diyebileceğimiz hı hı. aslında pragmatik bir yaklaşımla Tabii, ele alındığını düşünüyorum. Doğal hakları var değil mi? Herkese evet yani ee, herkesin ne hakkı varsa evet. onların da o hakkı var. Ee, ama onlara verilen herkesin olduğundan da çok az haklar bile bir hizmetmiş gibi ekstra Hı, lütuf. bir lütufmuş gibi ele alındığında aslında örtük olarak ayrımcılığı beslemiş oluyor. İyi bir evet. şey yaptığını düşünürken Doğru. bile. Doğru. Peki şey bu yani yüzde on iki engelli yaklaşık on milyon insan yani evet, bahsediyoruz evet. aileleriyle birlikte düşünürsek peki örgütlülük durumu nasıl peki siyasi partiler dışında STK'lar da örgütlü mü bu kesim yani ee, ya da birçok engelli derneği var onların birliği var mı böyle bir üst birlik bir araya getiren şöyle engellilerin STK'larda gücünün arttığını söyleyebiliriz son yıllarda son on yılda aile dernekleri eğitimcilerin kurduğu dernekler diğer STK'lar ee, bu alanda oldukça çabası var ama toplam nüfusa oranla baktığımızda evet. oldukça yine de dar bir gruptan bahsedebiliriz. Ee, Hı -hı. Çok fazla arayışlar var. Örneğin işte otizmli e, derneklerin kurduğu otizm meclisi Hı -hı. ya da bizim de üyesi olduğumuz engelli çocuk hakları ağı gibi üst Hı -hı. E, bir takım çatı oluşumlar, çatı oluşumlar evet. var. Hı -hı. Bunların da özellikle savunuculuğu geliştirmek. E, hak temelli yaklaşımı geliştirme konusunda lobi faaliyetlerini geliştirme konusunda ciddi bir e, etkinliği oldu son zamanlarda. Örneğin e, biz engelli çocuk hakları ağında e, 70'e yakın Türkiye'nin birçok ilinden her bölgesinden e, dernek vakıf zaman zaman da bireysel girişimlerin içinde yer aldığı bir oluşumda bir araya geldik hı hı. ve en temelde e, bu derneklerin kapasitesini geliştirmeye çalıştık savunuculuk kapasitesinin, nobi faaliyetleri, yereldeki etkinliklerini geliştirmeye çalıştık. Bunu yaparken de e, Birleşmiş Milletler'e, e, Türkiye'den giden kimi raporlara, özellikle eğitim alanında, gölge, gölge raporları hazırlayarak aslında e, bir ayna tuttuk Hı -hı. Türkiye'de. Çünkü e, şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Bizim yönetmeliklerimiz, yasalarımız aslında dünyanın çok gerisinde değil. Ama uygulamada hmm. e, bir dönüşümle beraber belirli taleplerin üzerinde bunlar oturmadığı için evet. e, uygulamada çok ciddi sorunlar var. Hı hı. E, biz uygulamadaki sorunların da değerlendirmi alınması için bu engelli çocuk hakları aktivistleriyle birlikte bir gölge rapor hazırlayarak Birleşmiş Milletler e, engelli komisyonlarına bunu sunduk ve çok ciddi e, kabulle gördü. Oradaki e, süreçleri de etkiledi. Yani STK'larda hem arayışlar hem bir araya, bir araya gelme çabaları var ama dediğiniz gibi 10 milyona yaklaşan çok geniş evet. bir kesim içerisinde bunlar çok düşük bir oranı kapsıyor yine de. Evet, ne yazık ki öyle. Bir şarkı arası verelim mi? Sonra yine devam edelim muhabbeti. E, Roza Eskenazi'den dinleyeceğiz. E, şarkıda Mahallemden Artık Geçme. E, Paşa Limanı'nda başka birini sevdiğini öğrendim. Çek git Paşa Limanı'na diyor. <Gülüyor> pravdy gi ponyam mangam ne shto nayvo çekti? Yani e, Avrupa'da ya da diğer m, Batı ülkelerinde yani engelliler hayatın içinde daha fazlalar. Ama sanki Türkiye'de hiç engelli yokmuş gibi bir şey var değil mi? Yanlış ee, mı? E, aslında şöyle bir e, tablo var. Yani engelli hakları kendi başına bir hak grubu değil. Hı hı. İnsan hakları bir e, Kapsamında Ağlanın, ele alınması evet. gereken bir hak gelişimi de bu şekilde. Dolayısıyla insan haklarına dair kazanımlar ne kadar gelişkinse bu ülkede engellerin toplum yaşamının içinde gözükmesi Doğru. de aslında o kadar fazla oluyor diyebiliriz. Hı hı. Ee, şimdi bizim biraz önce de bahsetmiştik yasal düzenlemelerimizin çoğu yurt dışından hı. E, alınan düzenlemeler. Amerika'da ve Avrupa'da engellerin ve ailelerinin uzun mücadeleleri sonucunda. Ee, elde edilmiş pek çok hak var. Örneğin Amerika'da 50 yıllardan başlayarak e, siyahilerin mücadelesinden de destekten desteğini alarak e, engelli bireylerin eğitim ortamlarına kabul edilmesi için çok geniş bir veli hareketi var. Hı. Ve bunun sonucunda o günkü adıyla PL 142 güncellenmiş bugünkü adıyla IDEA dediğimiz Amerika'daki engeller yasası aslında bizim yasalarımızla dahil pek çok e, ülkede temel bir referans noktası. <gülüyor> Avrupa'da da özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası insan hakları e, hareketlerinin gelişmesi, Birleşmiş Milletler'in bu konuda attığı adımlar ve e, sosyal devletin e, hayata geçirilmesiyle beraber e, yine haklar gelişiyor ve 100 yılın başında Ayrı eğitim hatta kapatarak hastanelerde okullarda toplantı tam bir tecrit durumu varken evet. yavaş yavaş bugün bir arada eğitim toplumsal yaşam içinde ortak yaşam ve bütünleştirme kapsayıcılık e, gündemde. E, tabii ki bunlar bir e, konjonktürel değişiklikler, iki e, oradaki ailelerin, STK'ların engellerin mücadelesi ve sonuç olarak da bir ortak aklın bu noktada devreye girmesiyle kazanıldı. Evet. Bizde ise yasal düzenlemeler alınabiliyor. Çünkü uluslararası sözleşmelere imza koyuyoruz ve bu bize bir norm olarak geri dönüyor. Ancak e, hizmeti götüren son kişi, yani bir belediyenin başkanının ne düşündüğü çok önemlidir, Bir ülkenin başkanının ne düşündüğü çok önemli değil. Hizmeti götüren son kişinin yaklaşımı neyse e, özel gereksinli birey onu yaşıyor. Doğru. Siz Milli Eğitim Bakanınız çok iyi şeyler söyleyebilir ama sınıftaki öğretmen bu hizmeti sunmuyorsa siz eğitimden faydalanamazsınız. Doğru. Dolayısıyla bunun bir toplumsal dönüşüm konusu haline getirilmesi gerekiyor. Doğru. Yani işte vicdanları ve düşünceleri engelli olanlar ne kadar engellinin derdine derman olacak? Doğru. Doğru aktar. Peki bu engelli hakları için çalışan STK sayısı var mı böyle bir şey elimizde? Ye, Çok net sayılar yok. Çünkü hmm. e, maalesef ha. istismar edilen bir alan da hmm. olmuş durumda bu. Yani engellerle ilgili olmasa bile hmm. öyle görünen kimi STK'lar da var. Ama e, örneğin EÇA'ya üye olan e, 70'in <gülüyor> üzerinde STK var. Hmm. E, otizm meclislerinde yine 50-60 dernek var. Bunlar ee, görme engellilerin, görme engellerin ciddi federasyonları var, evet. engeller federasyonları var. Yani yüzlerce dernek var diyebiliriz. Bunların kimisi yerel ölçekte daha mütevazi, kimisi çok büyümüş artık ülke çapına yayılmış durumda. Ee, ama gelişen bir hat olduğunu söyleyebiliriz bunu ve e, yaptıkları faaliyetlerde olayın farkındalığının artması. Belli konuların artık daha doğru zeminde konuşulması için e, bir zemin oluşturdu. Hı hı. Ama hala da dediğim gibi Kesinlikle. yolun çok başındayız. Hı hı. E, çünkü STK'ların STK gelişmesi şu anlamda önemli. E, bir sorunun sahibi sorunun çözümünde rol almıyorsa bir doğru. çözüm gelse bile o hayata geçmiyor. Doğru. Bunu pek çok alanda görüyoruz. Hı hı. Maalesef yani. Güzel törenler, içi boş parlak sözler, arkası gelmeyecek i̇şte, vaatler. İşte 3 Aralık'ta dahil olmak üzere belli evet, günlerde hatırlanan doğru. bir konu evet. haline dönüyor. Halbuki pozitif ayrımcılığa gerek olmamalı değil mi? Yani bu zaten olması gereken <gülüyor> Ya şöyle bir yapılmalı. konu aslında bu. Yani. İşin hem kolay tarafı hem zor tarafı. Evet. Birilerinin işi değil, mimarsanız buna göre tasarım yapmanız gerekiyor. Doğru. Öğretmenseniz buna göre eğitim vermeniz gerekiyor. Doktorsanız buna göre iletişim kurmanız gerekiyor. Yani her meslek grubunun e, içinde yer alması gereken, işini yaparken gözetmesi değil zaten öyle yapıyor olması evet. lazım. E, evet. Böyle bir konu ama e, işte göstermedik ya da belli haklar, belli sosyal yardımlara odaklandığında bunun gerisine düşüyoruz. Doğru. bu hani konutlarda yeni yeni belki şey gündeme geliyor değil mi bu şey engelli rampa, rampaları rampa, evet. ee, onun şöyle bir hikayesi var aslında ee, 2006 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi yayınlandı hı. Türkiye'de bunu imza attı ee, ve buna dayalı olarak yerel yönetimlerden başlayarak belli düzenlemeler e, yapmayı taahhüt etti hı. Bunun için de yıl süre verdiler Türkiye. Hı -hı. Bu 7 yıl 2012-13'te bitti. Hı -hı. Ek süre verdiler. İşte bizim o gördüğümüz yerlerdeki tırtıklı zeminler, belediyelerin yaptığı rampalar vesaire bu bağlamda Hı -hı. hayata geçti. Ama yüzde kaç hayata geçti dersek, e şunları görüyoruz. E, görme engelleri için yapılan o tırtıklı yollar geliyor. Araba park ediliyor. Çok Araba önemli. park etmeye bırakalım. Ağaç var. Evet. Ağacın arkasından devam ediyor. Kaldırım boyları, kaldırıma dikilen ağaçlar, tabelalar yani her şeyin aslında bir kentte herkesin ulaşabileceği anlayışıyla yapılması gerekiyor. Bu olmadığında ne oluyor? İşte biz şu kadar metre yol yaptık, Hı. bu kadar metre rampa yaptık. Evet. Hayatta benim işime yarıyor mu? Yaramıyorsa boşuna yaptınız. Tamam. Evet, şurada ben bir şey eklemek istiyorum. Tabii, tabii yani şimdi görme engelli bir arkadaşımla çok kısa süre önce yaşadığımız bir sorun. Hı hı. E, ara, araçlar park ediyor. işte bizim e, kullanmamız gereken, bize yolumuzu tarif eden o sarı, e, bizim sarı olarak gördüğümüz o e, yolları araçlar park ediyor ve kullanamıyoruz. E, bundan daha kötü bir şeyden bahsedeceğim dedi. Belediyeler e, o araçlar o kaldırımın üstüne park etmesin diye işte yaklaşık diz mesafesinde bir oraya bariyerler koyuyorlar. Tek demirden oluşan, tamam. tek parçadan oluşan bu bize daha çok zarar veriyor emin olun diyor. Hatta birçok arkadaşının işte dizini, kaval kemiğini yaraladığından bahsediyor. Yani neyi niçin yaptığımızı da bilmiyoruz aslında. Belediye'nin aslında iyi niyetle yaptığı bir şey engelliler için, görme engelliler için çok daha zararlı bir nedene sebep sebep olabiliyor. Beyaz bastonun tarama Alanının altında kalıyor. Fakat yine de bir ciddi yükseldi. Tarıyor bir şey yok sanıyor. Oraya ayağını attığında çok ciddi yaralanmalarla karşılaşıyor. Yani e, bu hizmeti verenler işin e, içeriğinden, manasından bir haber. Ha, bir haber olur olduğu zaman işte böyle uygulamalar olabiliyor. Peki bir şarkı verelim. Bir sonra yine devam edelim. Rosa Eskenaz'den dinliyoruz. La vibor sei vi cam Tir namaste namaste konazo ka ya cha elanake prasaka eğer bir gün kırar ya el ankar Bye. <laughs> temelli bakışın öneminden ve tarihsel sürecinden de biraz söz etmek gerekirse ne denebilir? Şöyle bir durum var. Aslında insanlık tarihi boyunca engellilere bakış çok değişmiş. Hı hı. Yani e, kimi filmlerden vesaire de biliyor olabiliriz. E, daha eski toplumlarda e, engelliler bir Tanrı'nın laneti olarak görülüp diğer farklı gelişenler gibi aslında e, imha edildiği, katledildiği dönemler e, yaşanmış. Daha sonra aslında biz engelli haklarından bahsettiğimiz dönem son 100-150 yıllık bir dönem. Daha sonra biraz büyük dinlerin etkisi, biraz toplumun daha kentleşmesi, kent yaşamına daha uyum sağlama imkanlarının artması, hem sosyolojik hem coğrafi vesaire nedenlerle engelli hakları yavaş yavaş gündeme gelmiş. Ama büyük bir dönemde ki hala da etkisini hissettiren bir süreç olarak merhamet temelli bakışın evet. çok yaygın olduğunu görüyoruz. Yani sevap işlemek için, evet. iyilik yapmak için Hı. ya da gönlümüzden koptuğu için engellilere bir şey sunmayı aslında engelli hakkı olarak ortaya koyan bir yapı var. Bunu çok fazla görüyoruz yani engellerle ilgili yapılan kampanyalarda bile görüyoruz. Örneğin şöyle bir kampanya afişi var. Mavi kapak toplayarak evet ben şimdi onu tekerlekli sandalye almak için diyor ki senin için bir kapak, onun için bir dünya. Evet. Hayır, onun için de bir kapak ve sandalyonu hakkı. Yani verebiliyorsan ver yani değil mi? Bunu aslında <gülüyor> bir e, geri dönüşüm projesine <gülüyor> e, bir hayır severlik süsüyle insanlara sunmak aslında başka bir kurnazlık barındırıyor. Evet. E, dolayısıyla vicdanlara seslenen bir yaklaşım e, çok yaygın. Ha Öncekine göre olumlu bir hava yaratsa da bu şöyle sorunlar yaratılıyor. Örneğin bir iş vicdana bağlı olduğu zaman e, birincisi sürekliliğinde sorun var. İkincisi eşit birey olma anlayışının dışında. Üçüncüsü özel gereksinli bireylerin toplu topluma yapacağı katkıyı da engelliyor. Evet. Toplum da burada fakirleşiyor. Hem ruhen fakirleşiyor hem ekonomik olarak da fakirleşiyor aslında. Diğer taraftan ben gönlümden koptuğu için bir şey yaptığımda yarın kopmayabilir. Evet. Ee, yeterince sevap işlediğimi de düşünebilirim. Ee, ama e, bir şey birinin hakkı olduğu zaman o herhangi birisinin iyi niyetine, herhangi birisinin e, ona yapacağı evet. bir kıya bağlı olmamış olur. Biz bunu şurada çok görüyoruz. Örneğin geçen yıl yaptığımız bir araştırmada e, biz Sınıf öğretmenlerine şunu sorduk: Sınıfınızda özel gereksinimli öğrenci ister misiniz? Pek çok öğretmen istemedi. İstemediğini nereden anlıyoruz? İstemiyorum demiyor. Hı -hı. Ama şunu söylüyor: Ya aslında başka bir sınıfta, aslında ayrı bir okulda, aslında başka yerde daha iyi eğitim alabilir diyor. Ondan önce kaynaştırma eğitimle yani özel gereksinimli öğrencinin genel sınıf ortamında yer almasını. E doğru bulur musunuz dediğimizde de dedi, yüzde yüze yakını evet doğru bulurum diyordu. Yani ne demek? Evet bunu istiyorum ama yan sınıfta olmasın istiyorum demek. Şimdi e, şundan bahsetmiyor kimse. Bu benim isteğime bağlı değil ki. O insanın eğitim hakkı var ve bu okula, bu sınıfa gelen diğer öğrencinin ne kadar eğitim hakkı varsa onun da o kadar eğitim hakkı var. Burada artık e, dünyadaki çağdaş yaklaşımlarda bunu e, Engellerin hakları var. Ne kadar hakları var? Hepimizin ne kadar hakkı varsa o kadar hakkı var. Çalışmaya hakkı var. E, eğitime hakkı var. E, eşit yurttaş olmaya hakkı var. Yani burada şöyle bir ölçüt koyabiliriz. Birinin ulaşabildiğine toplumsal haklı olarak bazıları ulaşamıyorsa burada bir ayrımcılık ve hak ihlali var. Hı hı. Herkesin ulaştığına biri ulaşamıyorsa da var. Dolayısıyla burada haklar anlamında kimse kendini kötü hissetmeyene kadar bir mücadeleye ihtiyacımız var. Bu tabii ki sadece engellerle ilgili değil. Bu toplumdaki diğer dezavantajlı grupları da kapsayan bir konu. Ve bu sağlanmadığı her durumda çok iyi, adımlar, çok iyi niyetli adımlar atılsa bile bir sorun yaratıyor. Ve en çok ayrımcılığa ve ötekileştirmeye maruz kalan, yani üç tane topluluk ben kimler olabilirim? İşte engelliler, LGBT bireyler. Evet, evet. Ya da işte psikolojik, psikiyatrik sıkıntıları olanlar, işte çöküntüde olanlar, işte hasta grubu. Yani Şimdi biz en e, çok onlar ayrımcılığa ve ötekileştirmeye maruz kalıyor. Biz özellikle özel gereksinimler tabirini daha yoğun kullanmaya çalışıyoruz. Evet. Çünkü... E, gereksinimden tariflediğimiz zaman birincisi etiketlemiyoruz. Evet, doğru. İkincisi gereksinim sürekli olabilir, sınırlı olabilir, Hı -hı. azalan bir şey olabilir, dönem dönem ihtiyaç duyulabilir. Dolayısıyla bizim e, toplum olarak ya da devlet olarak ya da kamu olarak Hı -hı. E, o bireye vereceğimiz desteği tanımladığımızda kendi sorumluluğumuzun altına çizmiş oluyoruz. Çünkü her yetersizlik bir engel anlamına gelmiyor. Evet, doğru. Biz ee, uzun kaybı yaşayabiliriz ama doğru yollar yapıldıysa, doğru destekler hmm. aldıysa hiçbir şeyden engellenmek zorunda olmayabiliriz. Evet. Ama yarım metre kaldırımlar işte e, Zafer hocamın da bahsettiği gibi uygunsuz evet. düzenlemeler varsa her şey bize engel. Doğru. Dolayısıyla haklara ulaşabilmek, erişebilirlik ve her noktada desteklerin sunulması burada e, toplumsal yaşamı da zenginleştiren bir şey. Evet. Biz şunu da vurgulamak istiyoruz. Ee, özel gereksinim bireyler yardıma muhtaç. Toplumun e, desteklemesine muhtaç bireyler olarak algılanmaması gerekiyor. Haklarını istiyoruz. Onun dışında toplumun üretken birer parçası olarak güçleri ölçüsünde herkes gibi. Herkesin nasıl gücü yeteneği bir değil topluma katkısı bir değil. Onlar da aynı standartta toplumun eşit bir parçası olmasını istiyoruz. Evet. Bir de hani e, engelliler yaşama dört elle sarılan işte ne bileyim psikolojisi bozulup hayata küsmeyen insanlarmış gibi gösteriliyor hep. Halbuki çok insan var yani okulunu bitiremeyip zor bela bulduğu işte tutunamayıp ne bileyim hayata küsmüş ailesini hep yük olarak yaşamayı kabullenmiş bir sürü insan var. Evet. Bir şarkı daha dinleyelim mi? Tamam lik Roza Eskenazi'den dinliyoruz. Vartanuş adlı bir Ermeni kızını seviyorum ancak Marisa'yı da seviyorum. Başımda böyle iki dert var diyor şarkıda. <gülüyor> Νιώβω το γλυκό το μουστο πουρουμάς <σταστά> και εσύ Δεν του ρετσιν να φέρει πλαδί Να φέρει σαντουρια και βιολιά Έχω δηλαδή σκόλειο αργάδες Πάλι θα πιάσω στα παλιά Αγαπώ <σταστά> μιαν που Και ψάφω για τη Μαρίζα, επειδή έχω διό καίμου. Και ψάφω για τη Μαρίζα, έχω Agapov yo kukles en <tahun> Birazcık bir komik repetir tá, ver ela Bağa geldimarıydı Ya bellilerin eğitim hakkından söz ettik ama bu çalışma hakkı bağlamında ne durumdayız Zafer? Şimdi çalışma hak çalışma hakkı ile ilgili şöyle bir şey söz konusu. Ee, kanun bazı noktaları belli şekilde garanti altına almış. Mesela ne diyor gibi? ki 4857 sayılı kanun 30. maddesi diyor ki 50 ve üzerinde işçi çalıştıran iş yerleri işte özel sektörde %3, kamuda %4 oranında engelli istihdam etmek zorundadır diyor. Fakat devlet burada kendi koyduğu kanuna ilk başta kendisi uymuyor. Şimdi bir mensubu olduğum Milli Eğitim Bakanlığı'nın, bir personeli olduğum bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1, milyon, 1 milyona yakın öğretmeni var. Şimdi her okulda bir tane engelli var mı? Yok, benim çalıştığım okulda yok. Yan okulda da yok, diğer okulda da görmüyorum. 1 milyon personeli barındıran Milli Eğitim Bakanlığı sadece kendisi üzerine düşen görevi yerine getirse bile... ...binlerce engelliyi istihdam etmiş olacak. Hmm. Ya da işte bu kanunu... E, ...denetleyen kurum, işkur... E, ...binlerce personeli var. İşkur acaba alıyor mu engelli personel? Herhangi bir işkur... E, ...şubesine girdiğimizde işte Kadıköy... ...Ümraniye, e, başka bir yerdeki... ...herhangi bir engelli personelle ...karşılaşıyor muyuz? Ben karşılaşmıyorum. E, bakıyoruz, giriyoruz. Şimdi kamu öncelikle devlet... ...kendi koyduğu kanunu kendisi... ...denetlemeden önce kendisi yerine getirmeli... Demeli ki bak ben bu %4 oranında engelliyi istihdam ettim. Şimdi sıra sende. Şimdi, şimdi şimdi seni denetleyebilirim. %3 aldın mı almadın mı diye. Fakat bizde bazı şeyler sadece göstermelik kalıyor. Sadece kağıt üzerinde kalıyor. Fakat özel sektör denetleniyor bununla ilgili. Denetlensin de tabii ki denetlensin. Özel sektör de üzerine düşen görümlü, sorumluluğu yerine getirsin. Ama önce biz yapalım. Önce devlet yapsın. Sonrasında denetlesin diyorum ben. Benim bakış açım bu. Bunun dışında istihdamda tabii ki çok farklı pencerelerle karşılaşıyoruz. Çok farklı durumları görüyoruz. Şu an bir mesleki eğitim merkezinin öğretmeniyim. Bizde 250 öğrencisi olan ve 100 tanesi herhangi bir işte çalışan, staj yapan öğrencilerimiz var. Çok iyi bir oran engelliler oranına bakıldığında, onların istihdam oranına bakıldığında. Genelde işverenin talebi şu yönde oluyor. Şimdi engelli raporu olsun fakat engelli olmasın. Şimdi kamudaki kendi üzerine düşen e, işte kanunun kendisine dayattığı zorunluluğu yerine getirsin. Fakat e, her işi de yapabilsin. Şimdi kimse her işi e, aynı şekilde yapamıyor ki engelliden bekleniyor bu durum. Şimdi özel sektör az önce kamu ile ilgili eksiği söyledim. Şimdi özel sektörde de eksik bu. Engelli rapor olsun fakat engelli olmasın. Her işi yaptırayım. Ama herkesin yapabileceği her türlü iş var bulunduğu firmada. Evet. İşte bir market zinciri ise Hı -hı. E, herkes kasiyer olmak zorunda değil o markette. Markette başka görevler de var. Bizim engelli personellerimiz de pekala bir çoğunu yapabilir bu işlerin. Fakat kendi yeterliliklerine uygun işlerde e, çalışmaları, çalıştıkları takdirde yapabilirler. Hı -hı. Evet. Peki sendikaların <gülüyor> şeyi nedir? yani? Engellere yönelik bir şeyi var mı sendikaların? Sendikaların... E yani hak çok özelleşmiş talep etme ee, gibi işverenden ee, çok fazla yelere. biz bunlara rastlamıyoruz aslında biraz şeyle de ilgili olabilir bu biliyorsunuz sendikalı işçi oranı çok düşük ülkemizde evet, yani bizim ee, temas ettiğimiz yerlerde olmamış da olabilir hı. kimsenin hakkını yemek istemem evet. ama ee, sendikalar belki çok daha temel düzeydeki haklarla uğraştığı için olabilir biz çok rastlamadık buna hı hı. E, ama şunu da söyleyebiliriz bu %3 kotası ya da %4 sadece engelli de değil Eski mahkum, süreyen hastalığı olan Hı -hı. E, gibi çok geniş bir şey, alanı kapsıyor. Dolayısıyla Zafer hocamın da altını çizdiği gibi işveren burada en çok kimden verim alabilirse Hı -hı. onun peşine düşmüş durumda. Bu da biraz daha ağır durumda, orta durumda olan, biraz daha performans düzeyi düşük olan kesimin tamamen dışlanmasına neden oluyor. Böyle bir sıkıntımız da var. Peki bu çalışan engellilerin emeklilik süresi? Yani evet o 10 Evet evet 10 hizmet yılını doldurduğunda hizmet yani. evet evet engelli kadın erkek şeyi farkı yok değil değil mi? hiçbir şekilde 10 hizmet yılını doldurduğunda engellilik Yaşını olursa olsun mu Evet evet, evet. evet. Ee, emekli hak kazanıyorlar Yaşa yani. takılmıyorlar yani Yaşa takılmıyor Bir şarkı daha dinleyelim mi Tabii. Yine Roza Eskenaz'dan dinliyoruz Ferace programın sonuna geldik. Zaman çabuk geçiyor ama bu programı tekrarlayacağız. Sevgili dostlar bugün Engelsiz Düşler Derneği'nden sevgili Bora ve Zafer konum oldular. Söyleyeceğiniz son şeylerinizi alabilir miyiz dinleyicilerimize? Evet. Sevgili Bora, sevgili Zafer. Öncelikle Açık Radyo ve Babil'den sonra programa çok teşekkür ediyoruz. Engelli hakları için mikrofonlarını açtığı için çok değerli bir faaliyet yaptıklarını düşünüyoruz. Çünkü biz her bulduğumuz platformda bunları dillendiriyoruz ama yine de sesimiz çok az çıkıyor. Her türlü desteğe çok ihtiyacımız var. Her ee, zaman Açık Radyo'nun. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler gerçekten. Açık. Evet. Ee, sevgili dostlar Haftaya Pazartesi 13'te 94.9 Açık Radyo'da Babil'den Sonra programında yeniden buluşabilmek dileğiyle hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.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 Desteği için Açık Radyo Dinleyicisi, Gönül Seven'e teşekkür ederiz.